2301 Namazın Fazileti Abdullah İbnü Selman Resulullah Aleyhissalatu ve selamın ashabından birisinden naklediyor. Hayber'in fethediliği gün bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, bugün ben öyle bir kıtar ettim ki böyle bir karış uğradı halisinden hiçbiri yapmamıştır." dedi. Efendimiz "Bak hele, neler kazandın?" diye sordu. Adam ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim. Öyle ki 300 oku ile kıya ettim dedi. Aleyhisselatu ve selam Efendimiz. Sana karların en hayırlısını haber vereyim mi diye sordu. Adam, o nedir? Ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz açıkladı. Fars namazdan sonra. Kılacağım 2 rekattir. 2302. Namazın fazileti. HZNF radıyallahu. An anlatıyor. Bana kadın ve güzel koku sevdirildi. Gözümün nuru namazda kılındı. 2303 Namazın Fazileti Ve bir ağa İbn-i eslem anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile beraber gecelemiştim. Kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana, dile benden ne dilersen buyurdu. Ben, senden cennette seninle beraberlik diliyorum dedim. Bana, veya bundan başka bir şey ekledi. Ben, "Hayır. Sadece bunu istiyorum." dedim. Öyleyse kendin için çok secdeler ederek bana yardımcı ol," buyurdu. 2304. Namazın fazileti. Madan İbni Ebi Halha Eyyami radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın re azatlısı Servan da buyurdu. Allahu an harasadım. Kendisine, "Bana bir anla söyle de onu yapayım." Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun dedim. Veya şöyle demişti. Dedim ki, Allah nezdinde en hayırlı ameli bana bildir. Selban sükut etti. Sonra ben tekrar aynı şeyi sordum. O yine sükut etti. Ben üçüncü sefer sordum. Sonunda dedi ki, aynı şeyleri ben de Resulullah aleyhissalatu vesselama re sormuştum. Bana şu cevabı vermişti. Çokça secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah dereceni arttırır. Onun sebebiyle günahını döker. Madan der ki, sonra Ebu Derda'ya geldim. Aynı şeyi ona da sordum. O da Seba'nın bana söylediğinin aynısını söyledi. 2305, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. H. Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Bir adam, Resulullah aleyhissalatu ve Allah. Kullarına kaç vakit namazı farz kıldı diye sordu. Aleyhissalatu vesselam, Allah'a he. Kullarına beş vakit namazı farz kıldı diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı? a ı ı a -ah kullarına beş vakti farz kıldı. Bu cevap üzerine adam. Bunlar üzerine hiçbir ilave de bulunmayacağına. Onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resulullah ve selam bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizi, Kitab-ı İman'da mezkur. Uzun bir hadis zınrında tahriş ederler. 2306, Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında. H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve o miraca çıktığı gece 50 vakit namaz fark kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi. Ey Muhammed! Artık nezdinde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit. Rabbinin bir lütfu olarak on misliyle kabul edilerek senin için elli vakit sayılacaktır. 2307 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Allah Namazı Peygamberimizin diliyle Hazer'de 4. Sefer'de 2. Korku halinde de 4 rekat olarak farz kılmıştır. 2308. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. H. Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman 2 rekat olarak farz etmişti. Sonra onu Hazer için 4'e tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu. 2309. Namazın eda ve kazasının hücubu. Hakkında, H.Z. Ömer Rabi'ye an anlatıyor. Kurban bayramında kılınan namaz 2 rekattir. Fıtır Ramazan bayramında kılınan namaz 2 rekattir. Sefer namazı 2 rekattir. Cuma namazı da 2 rekattir. Bunlar Resulullah ve Vesselam'ın Nisan'ı üzere. Tamamdır. Kısaltma yoktur. 2310 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında, Abdullah İbn-i Fudale, babası Fudale'den naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın bana öğrettikleri arasında, beş vakit namaza devam edin emri de vardır. Ben, bu beş vakit, benim meşguliyetlerimin bulunduğu anlardır. Bana bunların yerine geçecek cami kapsamlı bir şey emret. Öyle ki onu yaptım mı? Benden beş vakit namaz borcunun yerine geçsin dedim. Bunun üzerine. Öyleyse Asreine devam et buyurdu. Bu kelime bizim dilimizde yoktu. Bu sebeple Asre nedir diye sordum. Güneş doğmazdan önceki namaza güneş batmazdan önceki namaz buyurdu. 2311. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Seve Tübn-i Mabed Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün, Tirmizinin rivayetinde çocuğa namazı 7 yaşında öğretin, kılmadığı takdirde 10 yaşında dövün şeklindedir. 2312 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında an ibn İbn-i Asradıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, çocuklarınıza onlar yedi yaşındayken namazı emredin. On yaşında olunca namazdaki ihmalleri sebebiyle onları dövün. Yataklarını da ayırın. 2313 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Onun bir diğer rivayetinde şöyle denir. Resulullah'a bundan namazın çocuğa ne zaman emredileceğinden sorulmuştu. Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin buyurdu. 2314 Namazın eda ve kazasının mucbuh hakkında İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam beni Urhud savaşı sırasında teftiş etti. O zaman 14 yaşındaydım. Savaşa katılmama izin vermedi. Hendek savaşı sırasında da beni gördü. O zaman ben 15 yaşındaydım. Bu sefer bana cihat izni verdi. Nafi der ki, ben Ömer İbn Abdilaziz'e uğradım. O zaman halife idi kendisine bu vakayı anlattım. Bana bu 15 yaş çocukla büyüyü ayıran hududdur buyurdu. Valilerine yazarak 15 yaşına basanları mükellef adetmelerini, daha küçükleri aile feradından saymalarını emretti. 2315 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Hz. Enes rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur. 2316, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında, Buhari ve Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Sizden biriniz namaz sırasında yatmış idiyse veya namaza karşı gaflet etmiş ve unutmuş ise, hatırlar hatırlamaz onu kılsın. Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Beni anmak için namaz ha 14-2317. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Ebu Katade. Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah'la beraber bir gece boyu yürüdük. Cemaaten bazıları, ey Allah'ın Resulü! Bize mola verseniz diye talepte bulundular. Efendimiz, namaz vaktine kalmanızdan korkuyorum buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Bilal. Ben sizi uyandırırım dedi. Böylece Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mola verdi ve herkes yattı. Nöbette kalan Bilal de sırtını devesine dayamıştı ki gözleri kapanı verdi. O da uyuğa kaldı. Güneşin doğmasıyla Resulullah Aleyhissalatu Vesselam uyandı ve, ey Bilal, sözün ne oldu? diye seslendi ve Hazreti Bilal, üzerime böyle bir uyku hiç çökmedi, diyerek cevap verdi. Aleyhissalatu Vesselam Allah-u Hazretleri, ruhlarınızı dilediği zaman kableder, dilediği zaman geri gönderir. Ey Adı, Halka! Namaz için ezan oku buyurdu. Sonra abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşınca kalktı. Kafile cemaatle namaz kıldırdı. 2318 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında Bu hadis Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Güneşin harareti onları uyandırınca kalktılar. Bir müddet yürüdüler. Sonra tekrar konaklayıp abdest aldılar. Hazreti Bilal-i Allahu an ezan okudu. Sabahın iki rekatlik sünnet namazını kıldılar. Sonra da sabah namazını kazayan kıldılar. Namazdan sonra hayvanlara binip yola koyuldular. Giderken birbirlerine namazımızda ihmal karlık ettik diye yakınıyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam uyurken vaki olan namaz kaçması ihmal sayılmaz. İhmal uyanıklıktadır. Sizden biri, herhangi bir namazda laflete düşer, kaçırırsa, hatırlayınca onu hemen kılsın. Ertesi sabahın namazı da mütaat vaktinde kılınız. buyurdu. 2319 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu hakkında Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Namazın kaçmış olmasından korkarak kalktık. Resulullah aleyhissalatu vesselam ağır olun. Ağır olun. Bunda bir taksiriniz yok buyurdu. Güneş yükselince de, sizden kim sabahın iki rekat sünnetini mütaat olarak kılıyor idiyse yine kılsın dedi. Bu emir üzerine kılan da, kılmayan da kalkıp sünnetini kıldı. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz için kamet emretti. Kamet getirildi. Efendimiz kalktı ve bize namaz kıldırdı. Namaz bitince, haberiniz olsun. A-ı-ı-a-he-a hamle diyoruz ki, bizim namazımızdan, gün işlerimizden herhangi biri alıkoymuş değildir. Ancak ruhlarımız Allah'u u Tâhâ'nın iyi, tasarrufundadır. Dilediği zaman onu salar. Sizden kim sabah namazına, sabahleyin mütaat vaktinde kavuşursa, Sabah ile birlikte bir mislim ile kaza etsin dedi. 2320, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Şunu bilin ki, uykuda ihmal söz konusu değildir. İhmal yani taksir. Diğer bir namazın vakti gelinceye kadar namazını kılmayan için mevzu bahittir. 2321, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Müslüm'ün Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Güneş doğuncaya kadar uyanmadı. Resulullah aleyhissalatu vesselam herkes bineğinin başından tutsun ve burayı terk etsin. Zira burası bize şeytanın musallat olduğu bir yerdir dedi. Biz de emir yerine getirdik. 2322 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu hakkında Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir rivayette şöyle denmiştir. Resulullah ve Vesselam size gaflet gelen bu yeri değiştirin buyurdu. 2323 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında i̇bn Abbas Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecenin evvelinde yürüdü. Sonuna doğru uykun olası verdi. Ancak güneş doğuncaya veya bir kısmı ufuktan çıkıncaya kadar uyanamadı. Uyanınca namazı hemen kılmadı. Güneş yükselince namazı kıldı. İşte bu orta namazdır Salatul Usta 2324. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. İmam Malik Zeyd İbn-i Eslem'den naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdu ki. Muhakkak ki Allah ruhlarımızı kabzetmektedir. Dilerse onu bize bundan başka bir vakitte iade eder. Resulullah ve Vesselam böyle söyledikten sonra Hazreti Ebu Bekri Sıddık Radıyallahu Anh'a yönelerek, şeytan bu gece namaz kılmakta iken Bilal'e geldi ve onu yatırdı. Uyuması için bir çocuk nasıl sallanarak avu tuğursa öylece onu da sallayarak uyuttu dedi. Resulullah ve Vesselam sonra Bilal'i çağırdı. Gelince Bilal, Resulullah'a onun Hazreti Ebu Bekri anlattığının tıpkısını haber verdi. Hazreti Ebu Bekir bu işittikleri karşısında, şehadet ederim ki, sen Allah'ın Resulüsün demekten kendini alamadı. 2325, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında, H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. H.Z. Ömer, Hendek savaşı sırasında bir keresinde güneş battıktan sonra geldi ve Kureyş kafirlerine, küfretmeye başladı Bu Meyan da, ey Allah'ın Resulü dedi, Güneş batmak üzereyken ikindi namazını güçleyle kılabildim. Resulullah aleyhissalatu vesselam vallahi ikindiyi ben kılmadım dedi. Beraberce kalkıp buthaya gittik. Orada efendimiz abdest aldı. Biz de abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindiği kıldı. Sonra da akşamı kıldı. 2326. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Müşrikler Hendek günü Resulullah aleyhissalatu ve selamı fazla meşgul ederek dört vakit namazı kazaya bıraktırdılar. Geceden Allah'ın dilediği bir müddet geçinceye kadar onları kılamadı. Sonra Bilal radıyallahu anh'ı emretti. O da ezan okudu. Sonra kamet getirdi. Resulullah öğleyi kazaya kıldı. Bilal tekrar ikamet getirdi. Resulullah ikindiyi kıldı. Sonra Bilal tekrar ikamet getirdi. Resulullah akşamı kıldı. Sonra Bilal yatsı için kamet getirdi ve Resulullah yatsı yıkıldı. 2327. Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Nafi anlatıyor. Abdullah İbn Ömer Rabiallahu anhümay baygınlık gelmiş ve aklı gitmişti. Bu esnada kılmadığı namazı kaza etmedi. İmam Malik der ki. Doğruyu Allah diye diye. Bana göre bu şundan ileri gelir. Vakit çıkmıştır. Ama vakit içinde ayılan. O vakti namazını kılar. 2328 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Yine afi anlatıyor. İbni Ömer radıyallahu anhüma dedi ki Kim bir namazı unutur ve bunu imamın arkasında namaz kılarken hatırlarsa İmam selamı verince unutmuş olduğu namazı hemen kılsın. Sonra da öbür namazı kıldığını yeniden. Kılsın. 2329 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında H.Z. Cabir Radiyallahu Anh'in anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'in şöyle söylediğini işitmiştir. Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır. Tirmizinin metni şöyledir. Küfürle iman arasında namazın terki vardır. 2330 Namazın Eda ve Kazasının Vücubu Hakkında Tirmizi ve Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde, Kullar küfür arasında namazın terki vardır. 2331 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında, H.Z. Güreyde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Benimle onlar münafıklar arasındaki ahit antlaşma namazdır. Kim onu terk ederse küfre düşer. 2332 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında Abdullah İbn Şâkik merhum anlatıyor. Resulullah ve vesselam'ın ashabı analar içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürledi. 2333 Namazın eda ve kazasının vücubu hakkında İbn Ömer Radiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki ikindi namazını kaçıran bir insanın uğradığı zarar yönünden durumu Malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir. 2334, namazın eda ve kazasının vücubu hakkında. Ebu Melih Rahim Hümullah anlatıyor. Biz mutlu bir günde büreyde radıyallahu an ile bir gazvede beraberdik. Dedi ki, ikindi namazını erken kılın. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa gider buyurdu. 2335, namaz vakitleri. H.Z. Ebu Musa Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat gelerek namaz vakitlerini sordu. Efendimiz ona hiçbir cevap vermedi. Sabah vaktinde şafak sökünce. Henüz kimse kimseyi tanıyamayacak kadar ortalık karanlık iken Bilal'e emretti. Sabah ezanını okudu. Sonra, güneş tam tepe noktasından batıya dönme zeval anında yine Bilal'e emretti. Öyle ezanını okudu bu vakit için öbürlerinden daha iyi bilen birisi bu gün ortasını sun nihar demişti sonra güneş henüz yüksekte olduğu zaman emretti Bilal akşam namazı için ezan okudu sonra ufuktaki aydınlık şafak kaybolunca yatsı için emretti Bilal yatsı ezanını okudu sonra ertesi gün sabah namazını tehir etti o kadar geciktirdi ki kişinin Sabah vakti çıktı veya çıkmak üzere denmesi anında namazı tamamladı. Sonra öğleyi tehir etti. Öyle ki, öğle namazın dün ikindiği yıkıldığımız ana yakın bir vakitte kıldı. Sonra ikindiği tehir etti. Bir kimsenin, güneş ikindi kızıllığına büründü diyebileceği bir vakitte namazdan çıktı. Sonra akşamı, neredeyse ufuktan aydınlığın şafak kaybolduğu ana kadar tehir etti. 2336 Namak vakitleri, bir rivayette de şöyle gelmiştir. Akşamı, ikinci günde, ufuktaki aydınlığın kaybolmasından önce kıldı. Sonra yatsıyı, gecenin ilk üçte birine kadar tehir etti. Sonra sabah oldu ve soru sahibini çağırdı. İşte namazın vakti bu iki hudud arasındadır buyurdu. 2337, namak vakitleri, Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir. Sabah namazını kişi arkadaşının gözünü tanıyamayacak veya kişi yanındakini tanımayacak kadar ortalığın karanlık olduğu bir anda kıldı. Sonra ikinciyi öylesine tehir etti ki, namazdan çıktığı zaman güneş sararmıştı. Rivayetin sonunda Ebu Davud der ki, bu hadisi rivayet edenlerden bazısı şöyle dedi. Sonra yatsıyı gece yarısına kadar tehir ederek kıldı. 2003 38. Namaz vakitleri H. Z. Büreyde radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'a namazların vaktinden sormuştu. Ona, şu önümüzdeki iki günde namazları bizimle kıl buyurdu. O gün güneş tam tepe noktasından batıyor kayınca izan için bilale emretti. O da öyle izanını okudu. Sonra öğle için kamet okumasını emretti. Sonra güneş yüksekte, beyaz parlak iken emretti ve ikindi için kamet okudu. Sonra güneş batınca emretti. Akşam için kamet okudu. Sonra ufuktaki aydınlık kaybolunca emretti. Yatsı için kamet okudu. Sonra şafak sökünce emretti sabah için kamet okudu. İkinci gün olunca, Bilal ortalığın serinlemesini beklemeyi emretti. O da öğleyi, ortalık iyice serinleyinceye kadar geciktirdi. gün, güneş yüksekten, dünkü vakitten biraz sonra kıldı. Akşamı ufuktaki beyazı kaybolmazdan az önce kıldı. Yatsıyı gecenin üçte biri geçtikten sonra kıldı. Sabahı ortalık iyice ağarınca kıldı. Sonra, namaz vakitlerinden soran kimse nerede diye sordu. Soru sahibi, benim ey Allah'ın Resulü dedi. Namazımızın vakti dedi. Gördüğünüz iki vakit arasındadır. 2339, namaz vakitleri i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. De Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cebrail Aleyhisselam bana Beytullah'ın yanında, iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birinci de öğle gölge ayakkabı kabarı kadarken kıldı. Sonra ikinciyi her şey gölgesi kadarken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve orucunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yatsıyı ufuktaki aydınlık şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer öğleyi, dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsıyı gecenin üçte biri gidince kıldı. Sonra sabahı yeryüzü ağarınca kıldı. Sonra Cemil Aleyhisselam bana yönelip. Ey Muhammed bunlar senden önceki peygamberlerin aleyhim ve selam vaktidir. Namaz vaktiyle bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. 2340 Namaz Vakitleri Nisai'nin Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten yaptığı bir rivayette şöyle denmiştir. Sonra ona cemri Seci uzayıp sabah olunca daha yıldızlar parlak ve cıvıl cıvıl iken geldi. Dünkü yaptığını aynen yaptı. Sabah namazını kıldı. Sonra da. Namak vakti. İşte gördüğünüz bu iki namaz arasıdır dedi. 2341. Namak vakitleri. Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Öğleyi. Güneş tepeden batıya meyledince kıldı. Bu sırada gölge ayakkabı bağı kadardı. Sonra ikindiyi. Gölge ayakkabı bağının misli ve adam boyu olunca kıldı. Sonra akşamı. Güneş batınca kıldı. Sonra Sonra yatsıyı. Ufuktaki aydınlık kaybolunca kıldı. Sonra, sabahı, şafak sökünce kıldı. Sonra ertesi günün öğlesini, gölge, adam boyu olunca kıldı. Sonra ikindiyi, kişinin gölgesi iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı, güneş, batınca kıldı. Sonra yatsıyı, gecenin içte birine veya yarısına doğru kıldı. Sonra sabahı kıldı ve ortalık ağırdı. 2342 Namaz Vakitleri H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bilesiniz, namazın bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Öğle vaktinin evveli güneşin tepe noktasından batıya meyzeval anıdır. Son vakti de ikindinin girdiği andır. İkindi vaktinin evveli, vaktinin girdiği andır. Vaktin sonu da güneşin sarardığı andır. Akşam vaktinin evveli, güneşin battığı andır. Vaktin sonu da ufuktaki aydınlığın şafak kaybolduğu andır. Yatsı vaktinin evveli, ufuğun kaybolduğu andır. Vaktin sonu da gecenin yarısıdır. Sabah vaktinin evveli fecrin aydınlığı doğmasıdır. Vaktin sonu da güneşin doğmasıdır. 2343 Namaz Vakitleri bu Abdullah i̇bn Rafi Mevla Ümmü Seleme'den kaydedilen bir rivayette şöyle denmiştir. Abdullah i̇bn Rafi, Ebu namazların vaktini sormuştu. Ebu Hüreyre kendisine şu açıklamayı yaptı. Ben sana haber vereyim. Gölgen, kendi mislin kadarken öğleyi kıl. İkinliği gölgen iki mislin olunca kıl. Akşamı güneş batınca kıl. Yatsıyı seninle arana gecenin gitse biri girince kıl. Sabahı da alacak karanılık takıl. 2344. Namaz vakitleri. İmam Malik'in anlattığına göre. Hazreti Ömer valilerine şöyle yazdı. Nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu par? Vacit. Sünnet ve vaktine bir eğitle korur ve tam zamanında kılmaya devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu ne zamanını tehir suretiyle zayı ederse. Onun dışındakileri daha çok zayı eder. Hazreti Ömer yazısına şöyle devam etti. Öğleyi gölge bir zıralıktan birinizin gölgesi misli oluncaya kadar kılınız. İkinliği, güneş yüksekte, beyaz, parlak iken, hayvan binicisinin güneş batmazdan önce iki veya üç fersahlık yol alacağı müddet içerisinde, akşamı güneş batınca, yatsıyı ufuktaki aydınlık battımı gecenin üçte birine kadar kılınız. Kim yatsı yıkılmadan uyursa gözüne uyku düşmesin. Kim yatsı yıkılmadan uyursa gözüne uyku düşmesin. Kim yatsı yıkılmadan uyursa gözüne uyku düşmesin. Sabahı da yıldız ve parlak ve diğer yıldızlarken kılıyoruz. 2345 Nemak vakitleri Muhatta'nın diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. H. Z. Ömer Abdullahu Ebu buysa el-İshari Hazretlerine yazdığı bir mektupta aynı şeyi hatırlattı ve ilaveten şunu yazdı. Onda yani sabah namazında. Mufassal sürelerden iki uzun süre oku. 2346. Namaz vakitleri. Yine benzer bir diğer rivayette şu ifade mevcuttur. Hazreti Ömer. Ebu Müsar adı Allah'u anhumaya şöyle yazdı. Yatsıyı seninle akşam namazıyla arana gecenin gitse bir de girince kıl. Geciktirirsen gecenin yarısına kadar olsun. Sakın gafillerden olma. 2347. Namak vakitleri, Abdullah İbn-i An-i İbn-i As radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, öğlenin başlama vakti, güneşin tepe noktasından batıya meyrettiği zamandır. Kişinin gölgesi kendi uzunluğunda olduğu müddetçe öğle vakti devam eder. Yani ikindi vakti girmedikçe, ikindi vakti ise güneş sararmadıkça devam eder. Akşam vakti ufuktaki aydınlık şafak kaybolmadığı müddetçe devam eder. Yatsı namazının vakti. Orta uzunluktaki gecenin yarısına kadardır. Sabah namazının vakti ise tecrün doğmasından yani şafağın sökmesinden başlar. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğduğunda namazdan vazgeç. Çünkü o. Şeytanın iki boynuzu arasından doğar. 2348 Namaz vakitleri. Ebu'l-Minhar Seyyar İbnu Selame Rahimehullah anlatıyor. Ben de babam birlikte Ebu Berdi el-Ezlemi radıyallahu anh'ın yanına girdik. Babam ona, Resulullah aleyhissalatu vesselam farz namazları nasıl kılardı diye sordu. Şu cevabı verdi, Efendimiz sizin el evvel dediğiniz öğle namazını güneş tepe noktasından batıya kayınca kılardı. Birimiz ikinciyi kılınca. Medine'nin en uzak yerindeki evine dönerdi de güneş hala canlılığını korurdu. Akşam namazı hakkında ne söylediğini unuttum. Sizin atama dediğiniz? Yatsıyı geciktirmeyi iyi bulurdu müstehap addederdi. Yatsıdan önce uyumayı, sonra da konuşmayı mekruh addederdi. Kişi yanında beraber oturduğu arkadaşını tanıyınca sabah namazından ayrılırdı. Namazda 600 ayet miktarınca Kur'an okurdu. 2349 Namaz vakitleri, Muhammed İbnu İbni Am İbni Hasan İbni Ali İbni Ebi Talib radıyallahu An anlatıyor. Açkcaç, Medine'ye geldiğinde namazı mütahat vaktinden tehir ediyordu. Bunun üzerine Cabir İbni Abdullah radıyallahu an namazların vakti hakkında sorduk. Bize şu açıklamayı yaptı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam öğleyi hararetin şiddetli olduğu zaman da hacire vaktinde kılardı. İkindi de güneş parlarken kılardı. Akşamı, güneş batınca, yatsıyı bazen geciktirir, bazen de öne alırdı, halkın toplandığını görünce tacil eder, onları ağır, görünce de tehir ederdi. Sabahı da alacak karanlıkta kılardı, 2350, memat vakitleri, Nisai'nin enes radıyallahu amten yaptığı rivayette şöyle denmiştir. Sabahı, gözün görme ufku genişleyinceye kadar kılardı, 2351. Namaz vakitleri İbn Mes'ud'a buyur Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam öğle namazı kıldığı zaman gölgenin miktarı yazda 3 ayaktan 5 aya kadar idi. Kışta da 5 ayaktan 7 aya kadardı. 2352 Namaz vakitleri H.Z. Ebü Abdullah anlatıyor. Mümin kadınlar Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte sabah namazlarını, sürgülerine sarılmış olarak kılarlardı. Sonra, namazlarını kılınca evlerine dönerlerdi. Bir de bu esnada karanlıktan dolayı kimse de onları tanıyamazdı. 2353 Namaz Vakitleri Yine HZ Ayşe anlatıyor. Ben öyle namazını, ne Resulullah ve selam kadar, ne Ebu Bekir ve Ömer kadar tacil edip geciktirmeyen bir başka insan tanımıyorum. 2354 Namaz Vakitleri Yine tirmizide Ümmü Seleme adı allahu anhaden kaydedilen bir hadiste denmiştir ki öyle itaziller Resulullah aleyhissallatu ve selam sizden daha titizdi. Siz de ikindi tacilde ondan daha titizsiniz. 2355. Namaz vakitleri. Habba adı allahu anh anlatıyor Resulullah ve Resulullah aleyhissallatu ve cerem ateş edilen yerin sıcaklığından şikayet ettik. Ancak şikayetimizi dinlemedi. Züher e bu ishaka. Şikayetiniz öyle vaktinden miydi diye sordu. Öbürü evet dedi. Ben vakit girer girmez, yani ortalık çok sıcakken kılınmasından mı diye sordum. O yine evet dedi. 2356 namaz vakitleri. H Z N S Allahu Amin. Bissulullah aleyhissalatu ve selam yolculuk sırasında bir yere inecek olsa. Öğleyi kılmadan orayı terk etmez, demişti. Bir adam sordu. Yani gün ortasında olsa da mı? Evet. Dedi. Enes. Gün ortasında olsa da 2357. Namaz vakitleri. H. Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve selam güneş odama vurduğu sırada ikinciyi yıkılardı. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var. Güneş odamdan yükselmezden önce. 2.358 Namak vakitleri H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam güneş yüksekte ve canlı iken ikinliği yıkılardı. Bu esnada kişi avaliye düş semtlere gider. Oraya varırdı ve hala güneşli yüksekliğini muhafaza ederdi. Gidilen bu avaliden bazıları Medine'ye 4 mil uzaklıktaydı. 2.359 Namak vakitleri bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Esad İbnu i Sehni i̇bn der ki, Biz Ömer i̇bn Abdilaziz Abdilazizahimehullah ile öğleyi kıldık. Sonra çıkıp Hazreti Emes İbnu i Malik radıyallahu anh'in yanına gittik. Varınca onu ikindiye kılıyor bulduk. Ben kendisine ey amcacığım, kıldın bu namazda ne diye sordum. Bana bu ikindi namazıdır. Ve bu Resulullah Aleyhisselatü beraber kıldığımız namazdır dedi. 2360 Namaz Vakitleri Bir diğer rivayette de şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ikinliği kıldırdı. Namazdan çıkınca Efendimizin yanına beni selem birisi geldi ve Ey Allah'ın Resulü! dedi. Biz, bir deve kesmek istiyor ve sizin de kesimde hazır bulunmanızı arzu ediyoruz. Efendimiz, pekala deyip gitti. Biz de onunla gittik. Varınca, devenin henüz kesilmediğini gördük. Kestiler. parçaladılar. Bir miktarını pişirdiler. Güneş batmadan o eti yedik. 2361, namaz vakitleri, Selame İbn-i Ekvar adıya an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam akşamı, güneş batıp her diye bürününce kılıyordu. Ve bu davudun bir rivayetinde şöyle denir: Resulullah Aleyhissalatu ve selam akşamı, güneşin battığı vakitte, güneş kusunun son izi de ufukta kaybolunca kılıyordu. 2003 Namaz vakitleri, Rafi ibn Hadi radıyallahu anh anlatıyor. Biz akşamı, Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte kılınca, cemaatten ayrılıp oklatışı yapanımız olurdu da attığı okun düştüğü yerleri rahat görebilirdi. 2363 Namat vakitleri Nesai'nin bu hususta Esrem kabilesine mensup ashabtan bir kimseden kaydettiği beyan şöyledir. Onlar Resulullah Aleyhisselatu ve Selam ile birlikte akşamı kılarlar. Sonra da Medine'nin mescidi en uzak yerinde olan ailelerine dönüp ok atışı yaparlar ve de oklarının düştüğü yerleri görürlerdi. 2364 Namat vakitleri Mert İbn Abdillah el Müzeniz Rabiullah an anlatıyor. Ebu bu Eyyub gazi mücahit olarak yanımıza geldi. Bu sırada be İbn Amir de Mısır'da vali idi. Mukte akşam namazını tehir etti. Ebu bu Eyyub ona yönelerek "Ey Mukte" dedi. "Bu kıldırdığın zaman ne namazıdır?" Mukte hatasını anlayarak "Meşguliyetimiz vardı." diye özür beyan etti. E bu Eyyub "Sen Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şu sözünü işitmedin mi? Buyurmuştu ki: Ümmetim akşam namazını yıldızlar göğünde yana kadar geciktirmedikçe hayır üzere veya fıtrat üzere demişti. Olmaktan geri kalmaz. 2003 yılı 65. Memak vakitleri. Hz. Ali ibn Ebi Talib Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana şu tembihte bulundu: Ey Ali, üç şey vardır sakın onları geciktirme. Vakti gelince namaz. Hemen kıl hazır olunca cenaze, hemen defnet. Kendisine denk birini bulduğun bekar kadın, hemen evlendir. 2366 namaz vakitleri. Hz. Ebubeydere diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim sabah namazından bir rekati güneş doğmazdan önce kılabilirse, sabah namazına yetişmiş demektir. Kim ikindi namazından? Bir rekati güneş batmadan önce kılabilirse ikindi namazına yetişmiş demektir. 2367, namaz vakitleri, Buhari ve Nesai'de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Sizden kim? ikindi namazının bir secdesini güneş batmazdan önce kılabilirse, namazını tamamlasın. Sabah namazının da bir secdesini güneş doğmazdan önce kılabilen, namazını tamamlasın. Ancak nesai bir rivayetinde de şöyle der. İlk rekatinde kılarsa. 2368. Namaz vakitleri. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Hararet şiddetlenince namazı vakit biraz serinleyince kılın. Çünkü. Şiddetli hararet cehennemden bir kabarmadır. 2369. Namaz vakitleri. İmam Malik'in bir rivayetinde Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennem, Rabbine ey Rabbim, bir kısmım, diğer bir kısmını yiyor diye şikayet etti. Bunun üzerine Rab Teala ona yılda iki kere teneffüs etmesine izin verdi. Kışta bir nefes, yazda bir nefes, işte. Hararetten en şiddetli hissedilen ve soğuktan en şiddetli hissedilen şey bu soluklardır. 2370 Namaz vakitleri Ebu Allahu Allah'ın anlatıyor. Biz bir sefer sırasında Resulullah aleyhissalatu ve selam ile beraberdik. Müezzinimiz öğle namazı için ezan okumak istedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam ona selinlemeyi bekler dedi. Bir müddet geçince müezzin ezan okumak istemişti. Yine ikinci ve hatta üçüncü defa selinlemeyi bekler dedi. Bekledik. Hatta tüm seklerin doğu cihetindeki gölgelerini gördük. O zaman aleyhissalatü vesselam, şiddetli. Hararet cehennemin bir kabarmasıdır. Öyleyse, hararet şiddetlenince öğlen namazını vakit serinleyince kılın dedi. 2371 Namak Vakitleri Kasım İbn Muhammed anlatıyor. Ben, ashabı öğlen namazını aşiğide kılar gördüm. 2372 Namak Vakitleri Enes i̇bn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hava sıcaksa öğleyi ince kılıyordu. Hava serinse tacil edip ilk vaktinde kılıyordu. 2373 Namaz vakitleri Ali İbn-i Şeyban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına geldik. İkinci namazını Güneş gökte beyaz ve sarılıktan arı ve parlak olduğu müddetçe tehir ediyordu. 2374 Namaz vakitleri Hz. Enes rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam re buyurdular ki: Akşam yemeği hazırlanmış ise yemeğe namazdan önce başlayın. Yemeğinizi aceleye de getirmeyin. 2375 Namaz vakitleri Hz. Aişe rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam re şöyle buyurdular: Namaz başlar ve akşam yemeği de hazır olursa akşam yemeğiyle başlayın. 2376 Namaz vakitleri İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Birinizin akşam yemeği konur. Bu sırada namazda başlarsa, siz akşam yemeği ile başlayın. Ondan boşalıncaya kadar acele de etmeyin. İbni Ömer radıyallahu anhüma için yemek konunca namazın başladığı olurdu. O, yemekten boşalmadıkça namaza gelmezdi. Ancak o, imamın kıraatını dinlerdi. 2377. Namaz vakitleri. Ebu Dawud'un bir diğer rivayetinde Abdullah, İbn Ubeit, İbn Umer şunu anlatır: İbn Zübeyr zamanında, ben Abdullah, İbn Ömer radıyallahu anhümayin yanında babamla birlikte bulunuyordum. Abbat İbn Abdullah, İbn Zübeyr sordu: Biz işittik ki. Akşam yemeğine namazdan önce başlanırmış. Doğru mu? Abdullah İbn Ömer Allahu anh'ıma şu cevabı verdi. Bak hele. Onların akşam yemekleri nasıldı? Zanneder misin ki? Bu. Babanın akşam yemeği gibiydi. 2378. Namaz vakitleri. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki. Yemek veya bir başka şey için namazınızı tehir etmeyin. 2379 Namaz vakitleri İbn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir gün yatsıyı tehir etmişti. Ömer radıyallahu anh çıkıp Ey! Allah'ın Resulü! Namazı kılalım. Kadınlar ve çocuklar yattılar dedi. ve vesselam başı sudanmıyor olduğu halde çıkıp Ümmetime meşakkat vermemiş olsam yatsıyı bu vakitte kılmalarını derdim buyurdu. 2380 Namaz Vakitleri H.Z.N.S. radıyallahu aleyhi ve sellem rivayet edilir ki, kendisine Resulullah aleyhissalatu vesselam üzük kullandı mı diye sorulmuştur da şu cevabı vermiştir. Bir gece yatsıyı gece yarısına kadar şatrulley tehir etti. Sonra yüzüğü bize dönmüş olarak yanımıza geldi. Sanki şu anda yüzüğünün parıltısını görüyor gibiyim ve şöyle dedi. İnsanlar namazlarını kıldırlar ve yattılar. Siz ise namazı beklediğiniz müddetçe namaz kılma sevabını almaktasınız. 2381 namaz vakitleri yine Hazreti Emes radıyallahu an anlatıyor. Yatsı namazı için ikamet okunmuştu ki bir adam. Benim bir işim var diyerek araya girdi. Resulullah ve Vesselam farzı kıldırmazdan önce kalktı. Adamla hususi şekilde konuşmaya başladı. İnsanlar veya bir kısmı uyuyuncaya kadar konuşma uzadı. Namazı sonra kıldılar. 2382 Namaz vakitleri H.Z. Muaz İbni Cebel i Allahu an anlatıyor. Bir gece Resulullah ve Vesselam yatsı namazı için uzun müddet bekledik. Ama gecikti. O kadar ki. Bazıları hani iyi saadetinden çıkmayacağı zannına düştü. İçimizden, namazını evinde kılmıştır diyen bile oldu. İşte biz bu hal üzereyken Resulullah aleyhissalatu vesselam çıktı ve kendisine önceden tahminen söylediklerini tekrar ettiler. Bunun üzerine, geceye bu namaza girin. Bilin ki siz, bu namaz sayesinde diğer ümmetlere üstün kılındınız. Bunu sizden önceki ümmetlerden hiçbiri kılmadı buyurdu. 2383, namaz vakitleri, Ebu Misar an ı Allah'ın anlatıyor. Resulullah ve vesselam bir gün yatsı namazını geciktirdi. Hatta gecenin çoğu gitti. Sonra çıktı ve cemaate namazlarını kıldırdı. Namazı bitirince Resulullah ve vesselam orada hazır bulunan cemaate, buradan ayrılmakta acele etmeyin. Size bir husus haber vereyim de sevinin. Bilesiniz. Üzerinizdeki a, u, a, he, u, ne nimetlerinden biri de şudur. Şu saatte namaz kılan sizden başka hiç kimse yok veya sizden başka kimse şu saatte namaz kılmamıştır. Bu iki sözden hangisini söylemişti bilemiyoruz. E bu ise dedi ki: Resulullah Aleyhissalatu ve selam'tan işittiklerimize sevinerek evlerimize döndük." 2384 Namaz Vakitleri. H Z. Ebu Leyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki namazdan bir rekatete yetişen namazın tamamına yetişmiş sayılır. 2385. Namaz vakitleri. İbn Ömer radıyallahu an riva anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki namazlardan herhangi bir namazın bir rekatine yetişen o namaza yetişmiş demektir. Ancak kaçırdığını kaza eder. 2386 Namaz vakitleri H. Z. Ayhe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam ölünceye kadar hiçbir namazı son vaktinde iki kere kılmış değildir. 2387 Namak vakitleri İbn-i Ömer Rab'iyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki namazın ilk vaktinde Allah'ın rızası vardır. Son vaktinde de aslı vardır. 2388. Namaz vakitleri Rafi İbn Habici'de yaylahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Sabah namazını aydınlık takılın. 2389. Namaz vakitleri Yahya İbn Saîd'de yaylahu an demiştir ki: Musalli fars namazı vakti çıkmış olan namazları da kılar. Onun vaktinde kılamayıp kaçıldığı Ehlinden de malından da daha mühim bir kayıptır. 2390 Namaz vakitleri Ümmüfer ve radıyallahu anh'a ki Resulullah aleyhisselatu ve selama edenlerden biriydi anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selama Hangi amel etaldir diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. İlk vaktinde kılınan namaz 2391 Mekruh vakitler Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh anlatıyor. 3. Vakit vardır ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar, öğleyin güneş tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar, güneş batmaya meyledip batıncaya kadar, 2392 Mekruh Vakitler i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hiçbirimiz, güneşin doğması ve batması esnasında namaz kılmaya kalkmasın. 2393, Mekruh Vakitler, Abdullah Es-Suna Bihirabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve re Vesselam buyurdular ki, Güneş, beraberinde şeytanın boynuz olduğu halde doğar. Yükselince ondan ayrılır. Bir hare istiva edince tepe noktasına gelince ona tekrar mukarenek yakınlık peydah eder ve sonra tepe noktasından ayrılıp batıya meyletim ondan yine ayrılır batmaya yakın tekrar ona yakınlık peydah eder batınca ondan ayrılır Resulullah Aleyhissalatu ve işte bu vakitlerde namaz kılmaktan mennetti 2394 Mekruh vakitler Ân İbn es Sülemi Radiyallahu An anlatıyor Bir gün Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem'e ey Allah'ın Resulü dedim Allah'a biri diğerinden daha yakın olan bir saat var mıdır veya Allah'ın zikri talep edilen daha yakın bir saat var mıdır? Evet. Dedi. Vardır. Allah'ın kulağı en yakın olduğu zaman gecenin son kısmıdır. Eğer bu saatte aziz ve celil olan Allah zikredenlerden olabilirsen ol. Zira o saatte kılınan namaz. Güneş doğuncaya kadar meleklerin beraberlik ve şehadetine mazhardır. Çünkü güneş şeytanın, İki boynuzu arasından doğar ve bu doğma anı kasillerin ibadet vakitleridir. O esnada, güneş bir mızrak boyunu buluncaya ve sarı, zayıf ışıkları kayboluncaya kadar namazı bırak. Bundan sonra namaz, güneş gün ortasında mızrağın tepesine gelinceye kadar yine meleklerin beraberlik ve şehadetine mazharadır. Güneşin tepe noktasına gelme saati, cehennem kapılarının açıldığı ve cehennemin coşturulduğu bir saattir. Namazı eşyaların gölgesi doğu tarafa sarkıncaya kadar terk edin. Bundan sonra namaz güneş batıncaya kadar meleklerin beraberlik ve şehadetine mazhardır. Güneş, batarken de beraberlik ve şehadet kalmaz. Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında kaybolur. O sırada yapılacak ibadet kâfirlerin ibadetidir. 2395 Mekruh Vakitler Ebu Said Allahu an anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindiği kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur. 2396 Mekruh Vakitler Kütüb-i Tipe'nin 5 kitabı tarafından i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan kaydedilen bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Nazarımda pek değerli birçok kimse ki bence onların en değerlisi Hazreti Ömer'di. Şu hususta şahitlik ettiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da batıncaya kadar namaz kılmayı yasakladı. 2397. Mekruh vakitler. Nar İbni Abdurrahman Ceddi-i azad Allahu Amt'tan anlattığına göre. Der ki. Muaz İbn-i Asra ile birlikte tavafta bulundum. Tavaftan sonra kılınan iki rekatli tavaf namazını kılmadı. Kendisine namaz kılmıyor musun diye sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Sabah namazından sonra da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. 2398 Mekruh Vakitler H. Z. Ayşe anha dedi ki, Ömer vehme düştü, yanıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, namaz kılmak için güneşin batma ve doğma zamanını tahari etmeyin, araştırıp seçmeyin. Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında doğar diye yasakladı. Müslim, şu ziyade bulundu. Resulullah aleyhissalatu vesselam ikinciden sonraki iki rekatı hiç bırakmadı. 2399 Mekruh vakitler, Cündür İbn-i Seken el-Gıfari'nin ki bu zat Ebu Zevratı'yı anlattığına göre, Kabe'nin basamağına çıkıp şöyle demiştir, Beni bilen bilir, bilmeyen de bilsin ki, Ben Cündür'düm, Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ı, Şöyle söyler işittim, Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz yoktur, İkindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar, Mekke'de hariç. Mekke'de hariç. Mekke'de hariç. 2400 mekruh vakitler. Hz. Ali İbn Ebi Halib'i Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ikindi namazından sonra güneşin yüksekte olma halini istisna ederek namaz kılmayı yasakladı. Nisai rivayetinde ibare ifade bakımından biraz farklı şöyle gelmiştir. Güneşin beyaz ve parlak halde olmasını istisna ederek,